Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Konuğum Murat Dinçer, Çekin'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Ee, gizlenmiştiniz ama sizi bulduk. <gülüyor> İyi de oldu herhalde. Ee, benim çok bayıldığım, çok takdir ettiğim bir yer var. Tıbbi Bitkiler Bahçesi. Onun proje yürütücüsünüz. Ee, fakat aile hekimisiniz. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü. Aile hekimisiniz. Evet aile hekimli uzmanıyım. Nasıl peki buluştunuz bu bahçeyle, bu güzelim bahçeyle? Ee, biraz geriden almam gerekir. Hı -hı. <gülüyor> bunu anlatabilmek için. Ee, 25 sene oluyor tıbbi eden mezuniyetim. Ee, tıpta bir şeylerin değişmesi gerektiğini o zaman da düşünüyordum. E, bu beni e, insana, sağlığa, hastalığa farklı nasıl bakılabilir yolunda e, çalışmalara sevk etti. E, tabii yolum geleneksel tıpla e, buluştu. E, bugün dünyanın önemli bölümünde e, geçerliliğini koruyan bir tıp yaklaşımı. Bunun bir tarafında tıbbi bitkiler de var. 99 senesinde Zeytinburnu Belediye Başkanı seçilen Murat Aydın Bey ve ilgili arkadaşlar ilçe sınırlarında bulunan sınırları içinde bulunan Merkez Efendi'nin kabrinden yola çıkarak nasıl bir faaliyet Yapabileceklerini danıştılar. Bir parantez açayım. Merkez Efendi Mesir Macunu'yla meşhur. Muhtemelen biliyorsunuz. Ben köftesini biliyorum. Evet o da meşhur. Köfte daha sonradan ama yakın zamanda. Anlatılır ki Hafsa Sultan Manisa'ya bir külliye yapınca, yaptırınca bugün Koca Mustafa Paşa'da kabri bulunan Sümbül Efendi'den Yardım istemiş. O da öğrencisi Merkez Efendi'yi e, oraya görevli göndermiş. Ve Hafta Sultan hastalanınca Merkez Efendi'nin yaptığı bu macundan şifa bulmuş. E, o seneden sonra da o macun o külliyeden etrafa saçılmış. Hatta insanlar her e, Nevruz'da o macundan kapabilmek için e, külliye yakınlarında yerleşmeye başlamışlar. Ve denir ki bu bir şehir planlaması e, biçiminde e, tezahür etti. Yani e, insanların oraya yerleşmesi de tercih edildi e, bir yandan. E, tabii mesir macununa benzeyen macunlar e, eski geleneklerde de var. Çok bitkiden yapılan devalar şeklinde. Bu belki e, Anadolu'daki izdüşümlerinden biri. İşte 41 çeşit devadan e, oluşan bir e, macun. E, merkez Efendi'nin e, başka özellikleri de anlatılır. İşte insanları, e, çocukları tabiatı ne kadar sevdiği. Hatta e, onu merkez isminin verilmesi e, konusundaki rivayetlerden biri şudur. Evet. Hocaları, Sümbül Efendi sormuş öğrencilerine sizin imkanınız olsaydı evreni nasıl oluştururdunuz diye. O da işte bütün öğrenciler bir cevap vermiş. Ona sıra gelince demiş ki her şey o kadar dengede ki her şeyi merkezinde bırakırdım. Bu derece tabiattaki dengeyi, uyumu dikkate almış bir Şifacı diyebiliriz kendisine. Filozofmuş aynı zamanda. Evet zaman. evet Çünkü evet çok güçlü bir evet güçlü bir cevap kendisine. Evet hakikaten öyle. Bu dengeyi göze dikkate almış ama mesela denir ki yine evinde kedi beslememiş fareleri yemesin diye. Bir yandan da böyle merhametli bir tarafı var dengeyi göz etmekle birlikte. İşte bu tarihi şahsiyeti nasıl değerlendirebiliriz, insanlara buradan çıkarak neler yapabiliriz diye konuşunca ortaya bir festival düşüncesi çıktı. 2000 senesinde birincisini yaptığımız geleneksel Siyatı Festivali'nin bu sene 12.sini yaptık. Bu festivaller devam ederken bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanı zamanında biz ona bu tıbbi bitkiler bahçesi projesiyle gittik. Çünkü onun işte Türk bahçesi, Japon bahçesi gibi projeleri vardı. Dedik ki bizim zaten burada bir festivalimiz var. Çok ilgili. Burası uygundur. Proje kabul gördü. 14 dönümlük bir alanda, Merkez Efendi Mahallesi'nde bu bahçe inşa edildi. Daha sonra Zeytinburnu Belediyesi'ne devredildi. Biz de Geleneksel Tıp Derneği olarak açıldığı 2005 yılından beri bahçeyi geliştirmeye çalışıyoruz. Çok özetle hikayesi bu bahçemizin güzel bir hikayesi varmış. Merkez Efendi'yi ben tanımıyordum. Sayenizde tanımış oldum. Utandım da hani o kadar gitmeme rağmen. Estağfurullah. Bir küçük araştırmamışım bile. Estağfurullah. Ben bahçeyi iki kere gördüm. Bir tanesinde hayvanlar da daha fazla vardı. Sonra sonbahar döneminde gördüm. Bana tabii çok böyle ilaç gibi geldi. Çünkü şehirde AVM çok fazla var, alışveriş merkezi veya işte binalar neyse, plazalar, çok yüksek yerler. Orayı keşfetmek hazine gibi bir şey oldu. Çünkü şehrin dengesini kuruyor gibi geldi bana ve her mahalleye de bir tane diledim aslında. Keşke bütün belediyeler böyle bir yatırım yapsa. Gerçi büyük bir alan, ilçelerde var mıdır o kadar alanlar bilmiyorum ama. Ee, hayvanlardan bahsettiniz. Ee, bu bize zaman zaman sorulur. İşte Tıbbi Bitkiler Bahçesinde niye hayvanlar da var diye. Ee, bizim ziyaretçilerimizin önemli bir bölümünün yaş grubu yaş grupları küçüktür ee, ve e, onların ilgisi daha çok hayvanlaradır. Ümit ederiz ki biz de hep e, zamanla ilgi bitkilere de e, yönelecektir. E, tabii bir de biz bir ekosistem olarak görüyoruz ya tabiatı. Onun bir minyatürü türü e, gibi bakıyoruz oraya da. E, dolayısıyla çocuklar e, küçük yaşlardan e, işte hayvanları bitkileri, Mümkün olduğu kadar asıl çevrelerine yakın bir şekilde görsünler, izlesinler istiyoruz. Şu anda bahçemizde 700 civarında tıbbi bitki var etiketli olarak. Bir kimyasal kullanmıyoruz. Kimyasal gübre, kimyasal ilaç. Çünkü biz burayı... Kendi kendine yeten bir bahçe olarak düşündük. Hı hı. Aslında kullansak e, çok daha e, canlı göstermek mümkün bahçeyi ama tercih etmiyoruz. Her daim çiçek olacak o zaman. Evet, evet onu tercih etmiyoruz. Hı hı. E, yağmurlama, e, damlama sulama e, kullanıyoruz. Su israfı e, yapmıyoruz mümkün mertebe. E, bir herbaryumumuz var. Kurutulmuş bitki koleksiyonumuz. Ee, bu bitki teşhisi için önemli özellikle. Ee, seramız var. Ee, tropik bitkilerimizin yer aldığı. Bunların bir kısmı Anadolu dışından gelen bitkiler. Serayı gördüm. Evet. evet. Hı hı. Ee, küçük bir laboratuvarımız var. Hı hı. Ee, Bizim hedefimiz bu bahçeden hem bitkileri üretmek, tanıtmak, hem biyoçeşitliliğin korunmasına, geliştirilmesine katkıda bulunmak, hem eğitim alanı ve materyal sağlamak, hem de ilgili kurumlarla işbirliği yapmak. Hı hı. Ve sonuç olarak da tıbbi bitkilerin etkin ve güvenli kullanımını teşvik etmek. Dolayısıyla... Bahçemizi ziyaret edenlerin bir kısmı eğitim amacıyla orada bulunuyorlar. Mesela her yaz çok sayıda stajyerimiz oluyor. Ziraat fakültelerinden, biyoloji bölümlerinden, tıbbi aromatik bitkiler, teknikerliği, bahçe ziraati teknikerliği, seracılık, organik tarım... ...bölümlerinden öğrenciler oluyor. Onun dışında... E, ...ev tıbbı seminerleri... ...dediğimiz bir dizi faaliyetimiz var. E, niçin ev tıbbı diyoruz? Ben e, Deniz... E, ...tıbbın... ...kısmen eve taşınması gerektiğini... ...düşünüyorum. E, bir de... E, ...daha kısa süreli... ...atölye çalışmalarımız var. E, Belki hızlıca isimlerini sayabilirim. Fitoterapi, aromaterapi, doğal bakım, bitki kimyası, masaj terapi konusunda daha uzun süreli seminerlerimiz, kurslarımız var. Bitkileri tanıma, yetiştirme, bitki özleri, mantarlar, ağaçlar. Ee, doğal sabun, doğal kozmetik, doğal tarım, doğal boyama, polenler, likenler, e, hayatta kalma becerileri e, gibi atölye çalışmalarımız var. Ee, bitki illüstrasyonu e, kursu açtık e, bu yenilerde. O Şimdi bitki ilüstrasyonu bizde maalesef çok gelişmemiş bir disiplin. Fakat bitkilerin bilimsel olarak incelenmesi için çok da gerekli bir alan. Çok az sayıda Türkiye'de bu konuda çalışan sanatçılar var. Biz yeni kişiler olsun istiyoruz bu alanda çalışan. Dünyada büyük botanik bahçelerinin kadrolarında bitki ilustratörleri var mesela. Bir de çocuk programlarımız var. Bunlardan köşe bucak, börtü böcek ekoloji yaz okulunu söyleyebilirim. Biz onu bu yaz TÜBİTAK'ın desteğiyle bir TÜBİTAK... Ee, bilim okulu olarak gerçekleştik, gerçekleştirdik. Ona da çocuklardan çok ilgi var. Tabii e, demin e, çalışma alanı ve materyal sağlamak ilgililere dedim. E, 35 kadar üniversiteye bu anlamda yardımımız oldu bugüne Hı. kadar. Dolayısıyla bizim ziyaretçilerimiz anaokulu düzeyinden üniversite düzeyine kadar öğrenciler oluyor. Öğrenci gruplarına veya diğer gruplara e, rehberli tur e, yapıyoruz. E, önceden e, randevu almaları kaydıyla. E, bahçemiz sabahtan akşama kadar her gün açık. Açık. Bayağı bir sorum olacak yine size. E, şimdi bir küçük müzik arası verelim. Ondan İyiyordur. sonra devam edelim. Country Road. Oh! No. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Konuğum Murat Çekin, Murat Dinçer Çekin'le birlikteyiz. Kendisiyle Zeytinburnu ile Merkez Efendi Geleneksel Tıp Derneği'nin yürüttüğü tıbbi bitkiler bahçesini konuşuyoruz. Bayağı büyük bir bahçe. Faaliyet alanları da çok. Size şeyi de sorayım ben internette bir ara... Geziler düzenleyebileceğinizi de okumuştum tabii gerekli katılımcı olursa yeterli katılımcı olursa sanırım Anadolu kastediliyor bu gezilerden hiç yapma şansınız oldu mu? Bizim iki türlü gezimiz oldu birincisi yerel bilgileri ve bitkileri toplayabilmek için bir elemanımız değişik yerlere gitti. Biz onları yazı dizisi sahne de getirdik. Ne şanslı elemanmışız. Evet. İkincisi bu söylediğiniz anlamda geziler. Şehir dışına gezi yapma fırsatımız olmadı. İstanbul'da Sarıyer Arboretum'una bir gezi düzenledik. Ama ileride gelen isteğe göre bu gezileri tekrar talep planlayabileceğiz. evet. Değil mi? Bir de biraz önce ilk yarıda ev tıbbına önem verdiğinizi söylediniz. Tıbbı eve taşımak. Bu niye önemli acaba? Modern tıp sistemi çok profesyonel bir sistem ve bu kadar yükü kaldırabilecek gibi değil aslında takip ediyoruz hasta sayısı bütün dünyada azalmıyor Aslında düşünülebilir ki bu kadar işte çareler ortaya çıkıyorsa daha sağlıklı olmalıyız ve bu kadar tıbba veya tıp kurumlarına hekimlere başvurmamalıyız ama öyle olmuyor ee, i̇nsanlar giderek kendilerini daha çaresiz hissediyorlar e, sağlıklarıyla ilgili. Halbuki e, bazı becerileri kazanabilirler, e, bilgilenebilirler. Gerektiği hallerde, gerektiği şekilde e, kendi kendilerine müdahalede bulunabilirler. E, ve böylece bu tıp sistemini de e, rahatlatmış oluruz. Bizim bu kurslarda üzerinde durduğumuz daha ziyade ev şartlarında müdahale edilebilecek durumlar. Yoksa tıbba başvurmanın, tıp kurumuna, hekime başvurmanın gerekli olduğu yerlerde böyle bir iddiada bulunmalarını hı hı. beklemiyoruz hı hı. kurs yerlerimizden. Değil mi? Peki burası canlı bir eğitim alanı. Eğitim kurumlarına çok büyük faydanız var. Çocuklar doğayı tanıyorlar, bitkileri. Hatta gönüllü bahçıvanlık da var bildiğim kadarıyla. Böyle ev tıbbı var. Hani insanların biraz daha sağlıklarını sahiplenmeleri diyelim ya da farkına varmaları. Çözüm, küçük çözümler bulmaları. Çok güzel örnek teşkil ediyor. Bu nasıl yaygınlaşır bu bahçeler hem büyük şehirlerde hem diğer illerde? Evet. Bizim tanıtım ve yayın faaliyetlerimiz de var. Belki kısaca yayınlardan bahsedebilirim. Her sene bir kitap yayınlıyoruz. Festival'e denk getiriyoruz bunu. Bugüne kadar Türkçe'deki ilk tıp yazmalarının günümüz diliyle tekrar basımını bir kısmını tekrar basımını gerçekleştirdik. Sempozyumlar yapıyoruz, onların kitaplarını yayınlıyoruz. Bahçemize gelen idareciler, bakanlar, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları heves ediyorlar. Kendi yörelerinde böyle bir bahçe e, kurulup kurulamayacağını soruyorlar bize. Biz de eğer ciddiye alınırsa, e, takip edilirse kurulabileceğini söylüyoruz. Çünkü her yörenin e, zenginliği var e, kendine göre. E, bugüne kadar e, birkaç teşebbüs e, oldu bizim dışımızda. Biz onlara eleman, e, materyal, proje desteği yaptık. Bunların artacağını ümit ediyoruz. Çünkü biz e, evet, Türkiye'nin ilk tıbbi bitkiler bahçesiyiz. Ama kendimizi bir model gibi görüyoruz. E, aslında bunun e, pek çok e, şehirde, ilçede olabileceğini düşünüyoruz. O konuda da elimizden gelen yardımı e, esirgemiyoruz. E, bu bir duyuru da olsun sizin kanalınızla. Yer var mı? Ee, ...acaba böyle bahçeler kurmak için diye sordunuz. Ee, bu biraz da niyetle ilgili. Yani e, önceliklerinizle ilgili. O yerleri, o mevcut yerleri nasıl değerlendirmeyi planladığınızla ilgili. Ee, büyük bahçeler olması gerekmez. Ee, çünkü burada e, öncelikli olarak insanlara bir, bir bilinç aktarımı söz konusu... Bu bazen küçük bir alanla da bahçeyle de başarılabilir. İşte bir hani son günlerin moda deyimi var ya bir farkındalık yaratmak. Hı hı. Hakikaten öncelikli hedef o. İnsanların etraflarındaki imkanların, tabiattaki imkanların o dengenin farkına varmalarını sağlamak. Eğer gelecek için olumlu adımlar atılacaksa herhalde... Ee, başlangıcında böyle bir farkındalık e, olacak. Hı hı. Ee, peki böyle yakın zamanda bir proje var mı? Başka illerde müjde var mı? Evet en son e, Afyon'da e, bir e, tıbbi bitkiler bahçesi e, kurulması için birlikte e, proje hazırladık. E, Önümüzdeki sene faaliyete geçeceğini e, ümit ediyorum o bahçenin. E, ondan önce Kütahya'da bir bahçe kuruluyor. E, yine bizde çalışan, e, eskiden bizde çalışan bir arkadaşımızın e, yardımıyla. Antalya'da yine küçük bir bahçe oluşturuluyor. Bizim e, yardımımızla hem e, proje yardımı hem e, materyal yardımımızla e, inşallah artacak. Çok umut verici bir bahçe e, dengelenmiş şehir adına. E, çok teşekkür ediyoruz bu proje için. E, bir de dinleyicilerimize şunu söyleyebiliriz. Hani çocuklarıyla gidebilirler, fidan alabilirler. Hatta dikmede veya bilgilendirme konusunda orada çalışanlar da çok yardımcı oluyor. Çok sakin, çok tatlı insanlar. Onu da tavsiye edelim. E, o zaman Onlardan söz ederek bitirelim. Evet, biyoloğumuz, züraat mühendisimiz, teknikerimiz, bahçıvanlarımız her an yardımcı olabilirler ziyaretçilerimize. Gönüllü bahçıvanlıktan bahsettiniz. İsteyenler o konuda çalışmak üzere bahçemize gelebilirler web sayfamızdan bizi takip edebilirler ztbb.org'dan her sene festivalde Sağlık Çevre Kültürü diye bir dergi çıkarıyoruz ona abone olabilirler herkesi bekliyoruz bu faydalı proje için ve bahçe için çok teşekkürler konuk olduğunuz için de çok teşekkür ederiz teşekkür Bilgiler ederim için de. ben de sağ olun çok sağ olun, Siz de sağ olun. Kumandada da Volkan'a teşekkür ediyoruz hoşçakalın Evrenin suyuna giden tasarım. Eko tasarım. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyiler. Açık Radyo program destekçisi olun.